Pavlus'tan Timoteos'a ikinci Mektup İkinci Bölüm Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendisini askerliğe çağrını hoşnut etmeye çalışır. Bunun gibi spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez. Emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Yaydığı müjdede açıklandığı gibi Davud'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i anımsa, bu müjde uğruna bir suçlu gibi Zincire vurulmaya kadar varan Sıkıntılara katlanıyorum Ama Tanrı'nın sözü Zincire vurulmuş değildir Bunun içindir ki Seçilmişleri uğruna her şeye dayanıyorum Öyle ki Onlar da sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İsa'da olan Kurtuluşa kavuşsunlar Şu güvenilir bir sözdür Onunla birlikte öldüysek Onunla birlikte yaşayacağız Dayanırsak Onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek, o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmasak da, o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Bu konuları imanlılara anımsat. Dinleyenleri, felakete sürüklemekten başka yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için, onları Tanrı'nın önünde uyar. Kendini Tanrı'ya makbul, Gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar, tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. Sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneos'la Filitos bunlardandır. Diriliş olup bitti diyerek, gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar. Ne var ki, Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanı bilir ve Rab'bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz. Tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden aratırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, Efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur. Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, Haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler.